Kur'an'ı Kur'an'a sorsaydın eğer Önce insan kimliğini alırdın Sonra irfan adresini bulurdun Ve Allah'ın halifesi olurdun Kendini Kur'an'a sorsaydın eğer Hak dinine hurafeler katmazdın Zanlarla hükmetmez küfre batmazdın Dünya için ahireti satmazdın, İslam'ı Kur'an'a sorsaydın eğer. Kalbin kararmazdı öfkeyle kinle, Savaşırdın önce kendi cehlinle, Alay eder miydin bu yüce dinle, Haddini Kur'an'a sorsaydın eğer. Yıllarca ecdadı suçladın durdun, Geri kalmışlığı İslam'a yordun Oysa ki En önde sen koşuyordun Ahlakı Kur'an'a sorsaydın eğer Öyle bir miras ki bu toprak sana Borçlusun Dökülen her damla kana İflas eder miydin edepten yana Vefayı Kur'an'a sorsaydın eğer Hele gör o cimri zengin kimseyi, Korkar fakirlikten sıkar keseyi, Bilirdin vereni bu vesveseyi, Şeytanı Kur'an'a sorsaydın eğer. Evlat yetiştirdin bin türlü nazla, Hiç tanıştırmadın oruç namazla, Yine bakar mıydın maziye hazla, Vebali Kur'an'a sorsaydın eğer sık çehrelerde endişe hüzün en yakın dostuna geçmiyor sözün gülmez olur muydu o güzel yüzün sevgiyi Kur'an'a sorsaydın eğer Söndükçe gün be gün Allah inancı özünde başladığı bir büyük sancı olur muydu ana oğul yabancı saygıyı Kur'an'a sorsaydın eğer Emaneti hiç vermedin ehline Bedenler bulandı rüşvet zehrine Düşer miydin bu hüsrana sen yine Ehlini Kur'an'a sorsaydın eğer Nefsine kul oldun servette malda içkide zinada, kumarda, falda Bu haram meyveler kalırdı dalda Cenneti Kur'an'a sorsaydın eğer bir nefesin bile hesabı çetin, Ya hesabı nedir bunca nimetin, Vallahi kalmazdı zerre gafletin, Mizanı Kur'an'a sorsaydın eğer. Her musibet aslında bir ikazdı, Görmedin mi nefsin verdikçe azdı, Bu servet gemisi yoksa batmazdı, Zekatı Kur'an'a sorsaydın eğer. Amelsiz ilimden kime ne fayda, İlimsiz ameller geçmiyor kayda, Bulurdun ahlaka müşterek payda, Resulü Kur'an'a sorsaydın eğer. Bayramdan bayrama secde etmekle, Kurtuldum diyorsan hükmünü bekle, Borcu siler miydin bu iki çekle, İbra'yı, Kur'an'a sorsaydın eğer O cehennem dehşetine şaşardın O azabı görmüş gibi yaşardın Secde secde Af peşinde koşardın Namazı Kur'an'a sorsaydın eğer Şereftir yücelten dünyada ferdi Öpülen etekler kime ne verdi Kullar sevmese de Allah severdi Rütbeyi Kur'an'a sorsaydın eğer. Aynalara bakıp telaş etmezdin, Biten her gününle sen de bitmezdin, Dosta böyle elleri boş gitmezdin, Ölümü Kur'an'a sorsaydın eğer. Bu felsefi serapları geçerdin, Damlasına ömrü bedel biçerdin, Can suyunu kaynağından içerdin, Kur'an'a sorsaydın eğer Başka geçit vermez bu yol bu devran ille de, ille de, ille de Kur'an Vallahi durmazdın sıratta bir an Kur'an'ı Kur'an'a sorsaydın eğer